İyi günler sevgili dinleyiciler İyi günler Nasıl geçti Karagöz'üm yolculuğun? Yoruldum biraz Hacivat He zordur yolculuk İnsanın bedeni halden hale girer Yok benim bedenim değil de çenem halden hale girdi Çenen? Hadi ya niye ki? Yanıma oturdu biri açtı ağzını başladı konuşmaya Ha öyle tipler vardır bilirim doğru Kendi canları sıkılmasın diye başkalarının canını sıkarlar ha, aynen öyle işte ben öyle durumlarda kitap okumuş gibi yapıyorum efendim. Yaptım bu sefer başladı kitap hakkında yorum yapmaya. E dinleseydin? Sıradan yaptım bütün numaraları. Başladı müziğin çıkış tarihinden klibine kadar konuşmaya. Yok yol uzun olmasa kalkıp ayakta duracağım ama yol uzun. Bir ara susar gibi oldu. Cebi çaldı da ondan. Anladım. Ama uzun sürmedi yasakmış otobüste. Şoför seslendi ama dinlemedi. Şoför tekrar uyardı bu sefer demez mi karşısındakine. Sen konuş ben dinleyeyim. Burada konuşturmuyorlar diye. <gülüyor> Bak sen. Uyuma numarası yaptım o ara. Bak bu iyi olmuş. Yok değil kaldırdı ineceğim yeri kaçırmışım diye. Bak sen. Sadece benimle konuşsa iyi, her yere laf yetiştiriyor. Söför bir ara yolcuya, aynanın önünden çekilir misiniz göremiyorum dedi. Bizimki atıldı hemen. Aynaya bakacağına yola bak diye. <gülüyor> Bu da iyiymiş. Ama Karagöz'ün fendi çenebazı yendi. Hadi nasıl oldu? Başladığım o üç dediyse ben beş demeye. O komşusunu anlattığı ben dayımı anlattım. O kaynanasını anlattığı ben sülalemi anlattım. O faner bahçeden geliyor ben dünya kivasından çıktım. <gülüyor> İyi olmuş bak bu. O bastırıyor ben bastırıyorum. Ulan diğer yolcular oldu desene. Yo aksine saatlerdir ona öfkelendiklerinden benim sayende intikam alıyorlardı. Anladım. Sonra ben yorulur oldum. Kolay değil. Tam bir saat boyunca aralıksız konuşmuşum. Baktım nöbeti arkamdaki amca aldı. O bıraktı teyze aldı. O bıraktı bir delikanlı aldı. Böyle böyle derken onu konuşturmadınız yani. Aynen öyle. Yol bitene kadar hiç ağzını açmadı adam. Evet, organize çalışmışsınız birader. Ee, birlikten kuvvet doğar. Ama hala aklım anlıyor o koca otobüs yorulmuştu da. O hala cin gibiydi. Ya, bu yöntem de güzel de her baba yiğidin harcı değil efendim. Yok değil bu iş ortaksız olmaz. Aman aman Allah bu tür ortaklıklara gerek duyurmasın efendim. Amin amin. Biz de çene çalmaya kararında bırakalım. Kimseyi bıktırmayalım efendim. <gülüyor> oldu oldu. Efendim gelelim bugün de sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. affola.